Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 24.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün Aynur Hanım'la beraber. Merhabalar. Evet, hukuk güvenliği deyince aklımıza e, hukuk kurallarının, e, devletin... Ee, yönetenler, idare edenleri e, olarak e, tüm organlarının, e, yurttaşın, halkın e, bir anda beklemediği normlar, düzenlemeler yapmaması, işte vatandaşın kanunların nasıl uygulanacağına ilişkin e, kuralları bilmesi, yaptığı bir eylemin, yaptığı bir davranışın veyahut da hukuki bir tasarrufun e, sonuçlarının ne olduğunu bilebilmesi ve bu e, genel e, hukuk kuralları ile beraber e, bunların yargı tarafından nasıl uygulandığını bilebilmesinin e, hukuk güvenliği için temel şartları olduğunu hep sohbet de geliriz. E, Tabi bu mekanizma içerisinde e, anayasa dediğimiz temel e, normların, yasaların, onun altındaki medeni kanun ceza kanunu boşlar kanunu ceza mahkemesi kanunu gibi birçok e, kanunun e, uygulaması ile ilgili e, yargıçların e, bu kararları yani bu normları nasıl uygulanacağı e, konusunda e, kararlarının güven duyulabilmesi için de ...bu kararları veren yargıçlarla ilgili bir takım güvencelerin olması... Hı hı. ...ve onlarla ilgili bir takım e, güvenceler alınmış olabilir ama... ...yargıçların da kendi içinde tutarlı bazı kurallara uyması... E, ...bir anlamda yargıçların da kendi etik kurallarına uyması gerektiğini hep konuşuruz. Yani hı. bu hukuk güvenliği içinde normların... ...süregenliği, tutarlılığı ve bunları uygulayan yargıçların önemi çok. Son günlerde yine bizi şaşırtan uygulamalarla karşılaştık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'la ilgili bir karar verdi ve bu karara uymanız gerekir dedi ve özellikle de ihlalle ilgili e, temel e, başlıkları biz daha önceki programımızda konuştuk. Bu arada taşla ilgili e, bu karar verildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanının bu karar bizi bağlamaz e, açıklamasını ve devletin bazı organlarının da bunu uygulamasının e, işte yargışlara bırakıldığını ...söylediklerini yine... ...Adalet Bakanı evet, mahkeme evet, karar verecek... verecek evet, dedi. Karar verecek Doğru... Demişti. ...bir açıklamaydı bu. Hı hı. Ama... Ha. ...bu arada... E, ...Demirtaş'la ilgili... E, ...yani... ...ve hatta Sırrı Süreyya Önder'le... ...ilgili de yine İstanbul... ...İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde... ...daha yeni verilmiş bir mahkeme kararı... ...vardı. Ve... ...bu kararlar biliyorsunuz... E, ...miktar açısından... Da ne olursa olsun istinaf mahkemesine gidiyor ve istinaf mahkemesi e, bunları önüne gelen dosyaları bir sıraya koyarak önce e, raportörüyle incelemeye alıyor. Arkasından da heyet olarak bunlarla ilgili istinaf talebinin doğru olup olmadığı konusunda kararlar veriyor. Eğer doğru bulursa bu kararı onuyor beraatse beraat oluyor mahkumiyetse mahkumiyet oluyor istinaf talebinin reddine karar veriyor ama buradaki hakikaten istinaf isteminde e, ciddi e, itirazlar veya da hukuka aykırılıklar veya uygulama hataları var ise bununla ilgili e, başka bir karar veriyor. Hatta duruşma açabilip hı hı. E, tarafları çağırıyor. Yeniden yargılama yapabiliyor. Delil toplayabiliyor. Delil delil toplayabiliyor. Yani bir yani ilk yerel mahkeme gibi ikinci bir, derece ikinci, bir kere daha bir kere evet. daha ele alınıyor. Doğru. Yani, yani buna deliller. biz ne diyoruz? Temiz hı. mahkemesinden farklı olarak yine bu da olay mahkemesi olmuş. Evet maddi yanını olayın evet. sadece hukuki yanını değil ee, eylemin subut erip ermemesiyle ilgili e, mahkemenin olguları nasıl değerlendirdiğine bakıyor. Ve yeni delil toplanabiliyor. Deliller tekrar değerlendiriliyor. Yeniden e, e, savcılık mütala veriyor sonuçta bu evet. faaliyetin sonucunda. Yeni avukatlar avukatlar Hı -hı. savunmalarını yapıyor. Sanıklar savunmalarını yapıyor. Hukuk davalarında davacı iddialarını, davalı Hı -hı. E, iddiaları söylüyor. İkinci bir yargılama yapılıyor. Evet yani. ikinci. Hı -hı. Şimdi bu sırada birçok dava beklerken birdenbire Önemli İstanbul olmuş. Çağlayan adresinden verilen Demirtaş ve Süreyya süreya ile ilgili karar hemen alelacele e, gündeme alındı, gündeme alındı evet. ve bu zaten izliyorduk yani herkesten evvel incelemeye alındı. Hemen e, e, dün mü? Dün isinaf dün, talebinin reddine karar verdi. Bunun anlamı şu. Yani, bu karar, yani. mahkumiyet kararı kesinleşti. Yargıtaya da gidemeyecek. Yargıtaya da gidemeyecek. Yani usulen usulen <gülüyor> ee, başsavcılığın bir itiraz imkanı var evet. ama bu imkanı da işte taraflardan birinin talebi üzerine ee, bu, bu da genellikle e, savcının e, kabul etmediği kabul et, olağanüstü zaten evet. e, e, yargı bir yolu bu hata yapıldığı kanaatine e, sınav başsavcısı e, kani olursa o kanaatine varırsa kendiliğinden yapacağı ya da istem üzerine ama kendisi o kanaatte olursa dilerse başvurabileceği bir yol ...zorunlu olarak başvurması... ...öngörülmüyor. Evet. Dolayısıyla... ...zaten isnaf talebinin reddine... ...ilişkin mütalaa sunulmuşsa ...isnaf e, başsavcılığı... E, ...bu 308 A'da... E, ...belirttiğiniz olağan dışı... ...yasa yoluna da... ...başvuracağına ilişkin bir beklenti olmasa gerek. Is evet, şaşırtıcı evet. olur. E, hatta zaten bu... ...isnafta... ...isnafta... <gülüyor> e, ...bu olan dışı e, denetim mekanizması önceden yoktu. Evet, Yargıtay'da e, vardı. Onun gibi yani. YMK'daki i̇şte. yani ceza yargılamaları usulü yasasındaki 308. madde Yargıtay için vardı. Evet. Buna Büyük ilave bende e, ekleyerek, ekleyerek bunu bu, bölge adliye mahkemesi dediğimiz istinaf mahkemesi içinde istinaftaki savcılığa böyle bir olanak böyle bir şey. yetki tanıdılar. Ama beklemiyoruz böyle bir şey. Zaten çok istisnaayan başvurulabilen bir hal. Bir de burada kendisiyle başsahicliğinin çelişeceğini zannetmiyoruz. Evet. Dolayısıyla kesinleşti ve artık hükümlü. Dolayısıyla artık hükmü, hemen mahkumiyet hükmünün infazı hemen başlayacak. Söz konusu. bir ne kadar yattığı ona mahsus edilecek. Evet. Bir de, o zaman. de bu bu bu suçlara ilişkin şeyde 4'te 3 e, evet dörtte üç ve ve davete gerek olmaksızın hemen Hı, yakalama, yakalama zaten ve altında, zaten, zaten e, yakalanmış tutulur. ise el altındaysa da hemen infaza başlanacak. Hı -hı. Şimdi bu bu uygulama ister istemez bizim Hı -hı. aklımıza hukuk güvenliği açısından yargının yargışların Konumunu ve burada nasıl olması gerektiği konusundaki iç hukuktaki ve uluslararası hukuktaki düzenlemelere getiriyor. Evet. Şimdi ve yani daha evvel e, Demirtaş ve e, Sırı Süreyya Önderle ilgili verilen bu mahkumiyet kararını veren hı hı. E, heyetin başkanı ve bir üyesi de geçenlerde sözünü ettiğimiz... <Gülüyor> Çağdaş, <Avukatlar, Gülüyor> Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve Halkın ve Hukuk Bürosu, Bürosu'ndaki avukatlar. avukatlarla ilgili devam eden yargılamada davaya beklenmedik bir şekilde atandılar. Çünkü tahliye daha kararı veren e bir heyet vardı. Onu tahliye anladım. veren karar yine nasıl olduysa onların imzasıyla 10 on saat geçmeden olun, tutuklama değil. kararı verdi Hı -hı. ve sonra hemen bunlar apar topar başka mahkemelere gönderildi. Yani daha doğrusu şöyle yakalama e, tutuklu e, salı verme kararına artık CMK 104'te yapılan değişiklikler savcıların da itiraz hakkı tanındığı için savcılık itiraz etti. Bu itiraz sırasında yakalama kararı verilmesini istemiş. Mahkeme de itirazı bu yönüyle incelemeye alıp ee, yakalama kararı yani tutuklamaya yönelik yakalama müzekkerisi de yeni bir isimlendirme yapıyorlar uygulamada bunu. Ee, yakalama böyle bir şey, böyle çıkarılmış. bir şey olamaması lazım. Hukuka aykırı çünkü CMK 98. madde bunun da yana. Ee, mesela işte dün bu konuyla ilgili üç tane haber okudum. Bir tanesi Kaşıkçı cinayetiyle ilgili iki yabancının Suudi biri prensin danışmanı bir de oranın istihbarat e, görevlisi iki e, suudi vatandaşı hakkında yakalanmaz ekersi kesti savcılık nasıl yapmış e, çünkü savcıların Türkiye'de yakalama yetkisi yok e, suç ceza hakimine başvurarak. Tebligat yapılamadığından bayısla onlar hakkında yakalama çıkartmış Dün yine e, sansasyonel olarak dikkatleri çeken iki yakalama müzekkeresi vardı Gizli soruşturması ile ilgili Biri Mehmet Ali Alabora hakkında Galler'de sanırım e, yaşıyormuş bir süredir e, Biri de e, diğer hakkındaki davalarda da Türkiye'de olmadığı belli olan Ve o hal sürecinde hakkında kaçak kararı ya da uygulaması karar mı uygulama mı arada çünkü bence muazzam fark var siz dilersiniz açıklama yaparsınız e, işlemi yapılan Can Ründar hakkında şimdi bakın bunların da yana 98. madde doğru uygulanıyor mu dosyayı için bir şey diyemem ama 98. madde şunu söylüyor eğer bir kişiye ifadesine başvurma aşamasına gelmişse bir kişi hakkındaki soruşturmaya tebligat yapılamıyorsa yani öncelikle ne olacak yakalama yetkisi yok savcının CMK 145'e göre bir tebligat çıkaracak şu konuda hakkınızda e, soruşturma var ifadenize başvurulacaktır gelmezseniz hakkınızda zorla getirme ya da yakalama müzeklerisi kesilir diye bir ihtaratta davetiye yapılması lazım bu davetiye yapılmış mı bu dosyalarda bilmiyorum ama diyelim ki yapılmışsa ve kişiye tebligat yapılamıyor ya da tebligata rağmen kişi gitmiyorsa ve hakkında tutuklama koşulları varsa o zaman yani her ifadesi alınmayanı da yakalaması gerekmiyor Cumhuriyet Savcılığı'nın. Çünkü bizim ceza muhakemesine baktığımızda e, soruşturmada dağınıklık ilkesi vardır. Savcının her işlemi yapması gerekmez. İhtiyaç duyduğu işlemi maddi gerçeği aydınlatmak iddianame yazabilmek için gerekiyor ise e, bu işlemi yapması lazım. Pekala bir kişinin ifadesini almadan da soruşturmayı iddianame ile ya da takipsizlikle bitirebilir savcı. Ama biz uygulamada e, şüpheli olarak işlem gören bir kişinin kendi lehine olan e, delilleri de sunabilmesini sağlamak, gereksiz bir davanın açılmasını önlemek için... Adil yargılanma hakkının bir gereği olarak çelişmeliliğin ve silahların eşitliğinin soruşturma evresinde de e, e, şüpheliye tanınmasını istiyoruz. Ve bir etik e, e, ne derler, mutabakat var uygulamada savcılar, avukatlar arasında e, iddianame ya da takipsizlik kararı vermeden önce Davetiye çıkarıyorlar şüpheli olarak işlem gören kişi savcılığa gidiyor ifadesine başvuruluyor şimdi e, bu gezi soruşturması ile ilgili 16 e, Kasım'da ne yapıldı bazı kişiler evlerinden yakalamayla alındılar haklarında 4 günlük gözaltı karar vardı ama buna rağmen 16 saatte 22 saatte bir gün içinde bırakılmaları söz konusu oldu buna gerek yoktu çağrılsaydı gelebilecek insanlardı. Sonrasında ne yaptılar? Diğer şüpheliler hakkında davetiyeler çıkarıldığını basına yansıdığı kadarıyla öğrendik ve onlar da gittiler ifadelerini verdiler. Herhalde bu soruşturmada Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar'a tebligat yapılamadığına ilişkin bir e, durum var ki bakın ne yapmışlar artık resen yakalamaya e, başvurmamaları gerektiğini İstanbul Başsavcılığı da kabul etmiş. Suf ceza hakimliğine başvurmuş bir tali ceza davası açmış ve karar almış. Şimdi bu kararı demin de söyledim her şüpheli hakkında alması gerekmiyor. Ancak tutuklanmaya yönelik e, bir ciddi kuvvetli derecede delil ve kaçma ve delil e, karartma gibi şüpheleri ciddiye almamızı sağlayacak olgular varsa bunu yapabilir. Şimdi bu yok ise yakalamaya da başvurmaması gerekir. Sanırım bu mantıkla. Yakalamaya yönelik pardon tutuklamaya yönelik yakalama müzekkeresi gibi bir ilk kez duyduğumuz bir süredir duyduğumuz ne yapıyorlar İş isimlendirme yapıyorlar şimdi Selçukların durumuna dönersek Selçuklar zaten tutukluydu el altındaydı. Mahkeme son derece ayrıntılı bir gerekçeyle avukat olmalarından kaçma şüphesi bulunmadığından yanılma yanılmam sem de ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilgili. kararları eee onlarda da naksel hukuk internetinin inter inter inter inter de bu anlamda değişebileceğinden bahiste son derece ayrıntılı bir salı verme kararı veriyor ve bu salı verme kararına savcılık itiraz edebilir mi? Tabii ki CMK 267, 268 ve devamına göre itiraz edebilir. Ama bu itiraz bu acaba? Da, bu da bu da yani daha, kanun, daha olağanüstü olağanüstü, dönem, olağanüstü dönemde yapılan değişiklikle Değişik... bu imkan haline getirildi. Daha evvel evet, bana göre yapılamazdı. Yapılıyordu ama kanunda dayanağı yoktu. O hal evet. kararnamesi ile 104. Evet. Maddeye değişiklik getirildi ve Artık salıverme kararlarına da savcıların itiraz edebileceğine ilişkin bir düzenleme geldi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Demin verdiğimiz örneklerde soruşturma sürüyor. Yani henüz iddianame açılmamıştı bu kişiler hakkında düzenlenmemişti. Oysa Selçuklar hakkında iddianame yazılmıştı duruşma yap e aşamasına geçilmişti ve 5 gün siz oturumlara katıldınız. 5 günün sonunda da son derece gerekçeli bir salı verme kararı çıktı. Şimdi bu salı verme kararının çıktığı aşama kovuşturma evresi ve e CMK 268'e göre İtiraz e, üzerine yakalama isteyebilir savcı ama ne zaman isteyebilir? Salı verilmeden önce yakalama isteyebilir. Oysa Selçuklar, sonra... Selçuklar diyerek bir yerin diğer arkadaşlarımıza haksızlık ediyoruz. Orada 20 tane avukat var. Kısa konuşmak için böyle söylüyorum. Hakkında tahliye verilen e, avukatlar hakkında yakalama da istemiş savcılık ama... Salı verilmeden önce bu yakalama işleri, e, prosedürünün uygulanması lazım. Dolayısıyla arkadaşlarımızın hepsi salı verildi. Üzerinden saatler geçtikten sonra... Pardon hakkınıza yakalama istemi de var diyerek ma aynı mahkemenin salıveren mahkemenin yeni bir yakalama müzekresi kestiğini düşünüyoruz. Bunun yasal dayanağı yok. Bizim özellikle hukukçuların tartışmasına sunduğumuz nokta budur. 98'in koşulları var mıydı yok muydu soruşturmada bilmiyorum. Var olduğunu varsayalım. Evet soruşturma buna müsait olabilir ama ceza muhakemesinde dava açılmışsa kişiyi mahkemesi bırakmışsa aynı mahkemenin kişi hakkında yeniden yakalama müzekkeresi kesebilmesi için kişinin el altında hala tutuluyor olması lazım. Bırakıldıktan Serbest sonra artık var. böyle bir şey yok. Ya yeni bir soruşturma olmalı ya da o andan itibaren kaçtığına dair, delil kararttığına dair, kuvvetli şüphe oluştuğuna dair yeni bir delilin dosyaya girmesi lazım. Bu yok ise, o zaman bunun yasal dayanığı da yok. 268. madde yanlış yorumlanıyor, yanlış uygulanıyor. Haksız yere kişilerin şimdi e, özgürlüğü, güveni hakkı ihlal ediliyor. Şimdi buraya nereden geldik? Hı hı. Aslında ceza muhakemeleri kanununun... Yani ceza muhakeme hukukunun hı hı. yanlış uygulamasından Uygulaması. e, dolayı yaşanılan kişi güvenliği ve özgürlüğüyle ilgili sıkıntılar evet. e, yaşadığımız sıkıntılardan geldik. Aslında tabii burada e, yargıçların yani özellikle sonra Selçuk Kozaaşlı ile ilgili bu yakalama kararını tutuklama kararını çeviren hakimin daha sonradan e, bu davaya bakan asli başkan yerine atanması konusunu konuşuyorduk ve sizin söylediklerinizde hukuk güvenliği açısından daha evvelde hep söylediğimiz ve ben de her zaman alfabe gibi tekrar ettiğim şeyi e, e, hatırladım tekrar yani ceza muhakemesi kanunu eğer evrensel kurallara ve değerlere uygun değil ise hı hı. ya da ceza muhakemesi kanunu bu kurallara evrensel değerlere uygun bir kanlama uygulaması, uygulaması böyle gibi. değil ise dünyanın neresinde olursa olsun veya hangi dönemde olursa olsun Eren öyle diyor. Faruk Eren öyle diyor hocaların hocası hı hı. ve Barolar Birliği'nin ilk başkanı Profesör Faruk Eren o ülkede kişi güvenliği. Yok. Ve özgürlüğü ve huzur yoktur diyor. Şimdi tabii burada bizim bugün özellikle üzerinde durmak istediğimiz konu bu kararları veren yargıçlar bu kararların verilmesinde etkili olan e, işte yürütmenin organları bu cumhurbaşkanı olabilir bakanlar olabilir. E, olabilir hatta hatta hakimler savcılar kurulu olabilir. Eskiden hakimler savcılar yüksek kuruluydu. Şimdi hakimler Parti olabilir. Fatih'in Parti... önde gelen biri evet, olabilir, olabilir. Bunların, bunların bu yargıçlara, savcılara hatta <gülüyor> müdahalesinin veya müdahale etmeden bu yargıç ve savcıların iç hukuku, iç hukuktaki yargı yerleşik yargılı uygulamasını Ulusal üstü hukukun bizi bağlayan kurallarını çiğneyip, yok sayıp veya o güne kadarki uygulamayı tamamıyla değiştirerek uygulamaları aslında bizim hukuk güvenliği açısından yargıçların, savcıların durumunu bir kere daha gözden geçirmemizi e, anımsattı, gerektirdi. Ben şimdi e, yani iç hukuk açısından dedim, e, iç hukuk açısından 138. maddeyi, Anayasa. Hukukçu olan olmayan, anayasa 138 hukukçu olan olmayan herkes biliyor. Ama bir kere daha ben burada okumak istiyorum. Anayasanın 138. mahkemesi mahkemelerin, şey maddesi, maddesi mahkemelerin bağımsızlığı diyor. Ki bu anayasada yargı hmm. diye başlayan bölümün ilk maddesi. Evet. Diyor ki hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna... ...ve hukuka uygun olarak... ...vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hı hı. Hiçbir organ... ...yani bu organ hiçbir organ diyor... ...makam, merci... ...veya kişi... ...yargı yetkisinin kullanılmasında... ...mahkemelere... Hı. ...ve hakimlere... ...emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez... ...tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hı. Hatta... ...yani... Bir toplumda bir ülkede millet iradesinin temsil edildiği yer olan yasama meclisi açısından bile ikinci fıkrada ya üçüncü fıkrada diyor ki görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru bile sorulamaz. Görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunamaz bir beyanda bulunamazsınız diyor. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Şimdi hı hı. yani herkes mahkemelerin, savcıların, işte hükümetin, bakanların, cumhurbaşkanının söylediklerini eleştirecek, onlara kızacak, sert eleştirilerde bulunacak. Peki Cumhurbaşkanı mahkemelerin kararları konusunda eleştiride de bulunmayacak mı beyanda bunu bulunacak ama somut bir olayda bir cumhurbaşkanının bir adalet bakanının bir hükümet devlet yetkilisinin somut bir dosya somut bir e, yargılananla ilgili beyanda bulunması Tabii. kabul edilemez bir şeydir. Lekelen Bu son derece hakkı. tehlikelidir. <gülüyor> son derece yanlıştır ki bunun örneklerini daha evvel yaşadık şimdi yani iki, evet. iki şey birleşiyor bu, bu akla e, ciddi sorular getiriyor Demirtaş ve Sırı Süreyya Önder'le ilgili mahkumiyet ilk mahkumiyet kararını bu dönemde veren hakim sonunda e, Selçuk Koz Ağaçları'nın yargılandığı ve tahliye karar veren Hakim ve başkanın oradan uzaklaştırıldığı mahkemenin başına getiriliyor. Bu arada işte hükümetin, devletin en tepesindekiler e, bizi anayasa 90 sonuncu maddeye göre bağlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmenin hı hı. yorum tekerini elinde tutan. Yani bu maddeler nasıl uygulanacak diyen hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının özellikle de bu karara hükümet Türkiye uymak zorundadır diye açıklama yapan kararı bizi bağlamaz diye açıklama yapıyor ve bu bu bütün şeyler bu açıklamalar istinaf mahkemesinin bütün dosyaların önüne bu mahkûmiyet kararını alıp e, öne geçirip kararı bağlaması bu kararı veren hakimin e, işte pazartesi başlayan salı çarşamba devam eden Silivri'deki e, avukatların yargılandığı dosyanın hakime atanması ve bu hakimin duruşmada bütün usul kurallarını çiğneyerek savunmayı yok sayarak ve savunmanın ve yargılanan avukat sanıkların sözlerini keserek savunma sınırını dışına çıkıyorsunuz diye her söz isteyenin işte bir daha siz konuşursanız işte duruşmadan atacağız diye ihtar ederek adeta bir şey e, Engizisyon mahkemesine dönüştürdüğü yargılamanın hakimleri de e, işte bir, Silivri'de gördüğümüz yargıçlar. Onun için e, bu yargı Anayasa 37'ye göre doğal yargıç ilkesi söz konusu olduğu için bir mahkemenin aldığı davayı tamamlaması lazım. Dava sürerken hakimin Görevi, görevden alınmaması lazım bir disiplin suçu ya da başka bir hatta, istisnai durum yok ise Anayasa 139 isterseniz onu da e, evet onu da söyleyelim pavlaşalım. bu arada yani hatta bu sizin söylediğiniz o kadar önemli ki bir davayı bakan üç kişilik bir heyet var ise bu üç kişilik heyetten biri hastalanır veya çok önemli bir nedenle tayini çıkar veya yargılamaya katılamaz ise bu davayı takip eden aynı mahkemede dördüncü yargıç yedek Hızlı olarak edilir, bekler mesela. ve onun yerini doldurur. Şimdi dışarıdan müdahale yasaklanıyor. Hı hı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bile bu konuda müdahale edemiyor. Hiç kimsenin bu görülen somut bir davayla ilgili ve yargılanan bir kişiyle ilgili açık olarak bu şekilde beyanda bulunması hele devletin tepesindekilerin... Yani sıradan bir vatandaş konuşsa önemli değil ama devletin tepesindeki birisi söylediği zaman o yargıcın ne yapacağını düşünün. Bu, bu anayasa 138'de açık bir şekilde evet. engellenmiş. Ve hakimin de bağımsız bir şekilde hareket edip kimseden korkmadan yani meclisten, cumhurbaşkanından, işte eski tarihle başbakandan, adalet bakanından ve hatta... ...hakimler, savcılar kurulundan korkmadan karar verebilmesi için de... ...yine anayasa 139 bazı iç hukuk, iç e, hukukla ilgili güvenceler getirmiş. Ne diyor? E, Hakimlik ve savcılık teminatı anayasa 139'da. Hakimler ve savcılar azlulunamaz. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa... Kaldırılması sebebiyle de olsa aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler ki bunlar usulüne uygun Hı -hı. olmalıdır bu kararlar Hı -hı. Hakkındaki, e, hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. Bir istisnal şimdi de bir... gösteren son derece güvenceli bir anayasa normu var. Evet. Buna karşın hem o hal öncesinde vardı hem o halde pek çok örneğini gördük. Sadece ilk kez Selçuklarla ilgili yapılan bir müdahale değil bu. Çünkü memorandumlara, e, bir yılın rapora Türkiye hakkında Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun e, ilgili birimlerinin gelip yaptığı incelemeler e, sonunda Venedik Komisyonu'nun hazırladığı pek çok rapor var. Bu raporlarda e, bu ve benzeri e, müdahalelere dikkat çekilmiş. Bu yargı tacizi olarak da değerlendirilmiş ve hükümeti olağan döneme bir an önce geçmeyi ve bu tacizleri ...yinelememeye e, ilişkin... Şimdi bu, bu, bir, bu söylediğiniz... E, ...Venedik Komisyonu kararlarını... Hı. ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını... Hı hı. ...ve ulusal üstü... ...yargı mercilerinin bu konudaki... Hı hı. ...kararlarını ciddiye almıyorlar. Ama bakın bir anayasamızda bu şimdi bu hakimlik savcılık teminatından söz ettik, mahkemelerin bağımsızlığından söz ettik. Ama hakimlik ve savcılık mesleğinin nasıl icra edileceğine ilişkin yine bizim anayasamızın yani bu ülkenin koyduğu anayasanın 140. <gülüyor> maddesi var. Diyor ki hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcılar olarak görev yaparlar, idari yargı ve adli yargı. Bu görevler meslekten Hakim ve savcılar eliyle yürütülür. Ama diyor ki hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. Yani bu teminat ve bağımsızlık ve yeni anayasaya göre getirilen tarafsızlık ilkeleri olmadan ve hakimlerle ilgili, savcılarla ilgili bu teminat olmadan bu hakimlerin e, doğru adaletli ve hukuk güvenliğini sağlayacak kararlar verebilmesi mümkün değildir. Yine e, 140. maddede diyor ki hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, atanmaları, hı hı. hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi Haklarında disiplin koğuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek iç eğitimleriyle ilgili diğer özlük işleri, mahkemelerin, bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunda düzenlenir diyor. Hakimlerin işte ne zaman emekli olacağına ilişkin Adalet Bakanı ile hakim ve savcılar arasındaki ilişki hakim ve savcı olup adalet hizmetindeki idari görevde çalışanlarla ilgili düzenlemelerde ayrıca yine bu hukuk güvenliği açısından hakim ve savcıların durumunu değerlendiren 140. maddede ve ee, arkasından da bu teminatla bağımsız olarak tarafsız olarak hareket edip karar veren adalet için e, faaliyet yürüten soruşturma ve kovuşturma faaliyeti yürüten bu kişilerin. Verecekleri kararlarla ilgili e, kararların niteliği de 141. maddede duruşmaların açık, kararların gerekçeli olması gerektiğini işaret ederek e, düzenlenmiş. Yine mahkemelerin kuruluşuyla ilgili e, düzenlemelerinde yasalarla yapılacağı 142. maddede söz edilmiş. Evet ama e, uygulanmıyor. Evet şimdi şimdi bir de bir de şimdi bu iç hukuk açısından bu düzenlemeler hı hı. ulusal üstü hukuk açısından düzenlemeler ben e, geçen gün söylemek zorunda kaldım ama bu yani cumhuriyet döneminin öncesinde hı hı. mecellede de e, hı hı. hakimlikle hı hı. ilgili e, bir tanım var hı hı. ve mecelleyi ahkamı Adliyenin e, 1972 maddesinde hakimin hakim hakim ...Fehim, müstakim, emin, mekin ve metin olması yani. yazıyor. Yani. Evet. Yani hakim, hakim gibi olacak. Olaya hakim olacak. Dosyaya hakim olacak. Hatta dosyanın tek hakimi olacak. Fehim olacak. Durumu anlayacak, yeteneklere sahip olacak donanımıyla... Biyolojik zekasıyla Yetenekleriyle O işi yapmaya elverişli olacak Ve onu anlayacak Müstakim olacak Bağımsız olacak Emin olacak Hem kendinden hem yaptığı işten Hem başkalarının ona müdahale etmeyeceğinden de emin olacak kendini. Güven verecek Evet böyle emin hissedecek evet. Ve metin olacak Yani ne devletin Diğer organlarından Ne davanın taraflarından ne hiçbir kimseden korkmayacak. Hatta çok genç bir hakim olsa bile çok kıdemli olan avukatlardan, çok kıdemli olan savcılardan, çok kıdemli olan adalet bakanından hiç kimseden korkmadan karar verecek. Zaten... Acaba bugün, bugün bu hakimlerin böyle bir bağımsızlık, böyle bir tarafsızlık, böyle bir teminat altında söyleme, olduğunu söyleme imkanı var mı? Evet hatta e, bu söylediklerinizin garanti altına alındığı bir yan daha var. Eğer heyet halinde mahkeme çalışıyorsa yani e, birden fazla üye varsa mahkeme başkanı en son e, olarak kendi oyunu açıklamalıdır. Kural olarak en e, kıdemsize önce oyu soru, sorulur ki büyüklerinden ya da kıdemli e, olan üstadlarından bir e, müdahale görmesin özgür raylısa önce engelince en, en kıdem size sorulur. Bakın Sonra bu da bu, çok basit göre. gibi görünen çok, çok önemli, önemli. bildiğiniz şeylerin bir, güvencesi evet. aslında basit bir oy verme fikir beyan etme. Bu güvencelerle Heyetin, müzakereyle donatılmış... ile karar verirken ki evet. bu kadar ayrıntılı dü dü düşünülmüş ve kanaatin özgürce gelişmesine zemin getirilebilmesi için çok basit gibi görünen ama önemli bir şey. Şimdi, şimdi ara. müzik arası <gülüyor> yapıyoruz ve sonra devam ediyoruz. Bella Ciao dinliyoruz. One fine morning, I Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao One fine morning I woke up early To find the fascists at my door Oh, partigiano Please take me with you Bella ciao, Bella ciao, goodbye beautiful, oh partigiano, please take me with you, I'm not afraid, yeah. If I die, a partigiano, bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful, bury me upon that mountain, beneath the shadow of the flower. 94.9 açık radyoda Hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. E, hukuk güvenliği için e, en üstten en altı kadar tüm normlarla ilgili e, düzenlemelerin önemine ve bunların yargıçlar tarafından e, yeknesaklık, yeknesaklık içinde uygulanmasının önemine, bu arada kişi özgürlüğü ve güvenliği açısından özellikle ceza muhakemesi kanunu ve ceza muhakemesi hukuku uygulamasının önemine işaret ettikten sonra bu kararları verecek, bunları hayata geçirecek yargıçlar, savcılar ve hatta avukatlarla ilgili e, özelliklere bu konuda anayasanın e, iç hukuk açısından sadece anayasanın düzenlemelerine e, işaret ettik. E, belki de diyebiliriz ki bu hakimler ve savcılar için ee, var olan teminatın eee sözgelimi avukatlar açısından da e, mahkemelerde söylediği sözler yazdığı direkçeler hatta savcılık ve e, kolluktaki savunmaları sırasındaki yazılı ve sözlü savunmaları sırasındaki suç olmayacağına ilişkin Türk Ceza Kanunu'ndaki 128. madde avukatlar ve avukatlarla ilgili soruşturmanın belli bir muhakeme şartını gerektirmesi açısından avukatlık kanunun 58. ve 59. maddeleri var bunları da söylemek lazım şimdi bir de ulusal üst hukuk açısından Ulusal Üstlük Hukuku bağlayan kuyarları. Anayasa 90 Söz so Son <gülüyor> ve e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesi <gülüyor> Adil Yargılama Hakkı Orada yargıçların objektif olarak e, tarafsızlığı ve subjektif olarak tarafsızlığı ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapılmış ki bu hakim ve e, yargılama sürecleriyle yapılacak bir e, yargılamanın ve verilecek bir hükmün e, adaletli ve adil e, olarak kabul edilmesi mümkün olsun. E, bu e, normatif düzenlemelerin dışında bir de e, tıpkı e, avukatlarla ilgili havana kuralları, işte savcılarla ilgili Budapest'e Budapest. kuralları gibi e, hakimlerle ilgili de e, 2003 tarihli Birleşmiş Milletler'in Bangalore, bangolar yargı etiği kuralları var. Bunları çok kısa başlıklarla söyleyeceğim. Sonra Aynur bu konuda söyleyeceği önemli şeyler var. Gerçekten bu kurallar yargıçlarla ilgili yargıçların bağımsız olması gerektiğini ifade ediyor çünkü yargı bağımsızlığı hukuk devletinin ön koşulu ve adil yargılama e, için hakimin hem bireysel hem de kurumsal yönleriyle tam bağımsız olması gerektiğine işaret ediyor. E, tarafsızlık ilkesi var bu Bangolar e, yargı etiği kuralları açısından. Tarafsızlık yargı görevinin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesinin ...esasıdır deniliyor. Bu prensip sadece bizatihi... E, ...yargının... E, ...ve yargılama sürecinin... ...oluşturduğu süreç açısından da... E, ...bütün e, süreçler açısından da... ...geçerlidir deniliyor. Yine... E, ...yargıçlar açısından... E, ...üçüncü önemli... ...ilke kararı dürüstlük... ...dürüstlük... E, Dürüstlük ve dürüstlüğün görüntü olarak ortaya konuluşu da bir hakimin tüm etkinliklerini icra ederken kendisinde bulunması gereken e, özelliklerden biri olarak kabul ediyor ve bu nedenle de hakimin hakimden sadır olan tüm etkinliklerde yakışıksız ve yakışık almayan görüntüler içinde olmaktan kaçınmasını ve kamunun sürekli denetim sücesi olarak hakim Normal bir vatandaş tarafından sıkıntı verici olarak görülebilecek bunları isteyerek ve istemeyerek ihlal edici bir davranış içinde bulunmamasını gerektirdiğini ifade ediyor. Bir başka kural yargıçlar için eşitlik ilkesi yargıçlık makamının gerektirdiği performans açısından asıl olan herkesin mahkemeler önünde eşit muameleye tabi tutulacağı e, kuralının ve e, yargıçların da buna e, bu ilkeye mutlak surette uyması gereğini işaret ediyor. E, bir diğer önemli e, e, ilke ise hakimler için ehli, ehliyet ve liyakat. Ehliyet ve liyakatı olmayan e, bir yargıcın bu e, yargılama faaliyetleri içerisinde karar veren ...veyahut da karar süreçlerinde e, faaliyet yüren, yürüten bir konumda olmamasının ön koşulu olduğu ifade ediliyor. E, bu koşulları taşımayan, ehliyetli olmayan, liyakatli olmayan yargıçların bu görevleri yapmasının mümkün olmadığını veya bu e, niteliklere... E, tarih, e, sahip olmayan e, kişilerin de yargıç olarak görev yapmaması gerektiğini e, ifade ediyor daha evvel bu konuya ilişkin Taha yolun, bağımsız ve tarafsız yargıç nasıl olacak e, olmalıdır şeklindeki 18 Ocak'lı e, 2018 tarihli bir yazısı vardı orada da mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olması yetmez kamuoyunun buna inanması gerekir Evet. diye bir saptaması vardı ki hakikaten bugün yaşadığımız bu tablolar bu konuda herkesi endişeye düşürüyor. Hakimlerin atanmasıyla ilgili kararların bu şüpheleri doğuracak nitelikte olmaması gerektiğini söylüyor. İşte mesela son olarak. Selçuk ile birlikte yargılanan diğer avukat meslektaşlarımızın davasına yapılan atamaların bu güveni ortadan kaldırıcı bir sonuç doğurduğunu tekrar söyleyebiliriz. Evet. Şimdi. Ben de bugünden bir örnek vereyim. Mehmet Yılmaz'ın T24'te okudum yazısını. Çıkarın kağıtları yazılı yapacağım başlığıyla. İnanın e, yazıyı okumadan önce ben de aynı şeyi düşünmüştüm. O yüzden okuyunca demek ki dedim <gülüyor> hepimiz benzer şeyleri düşünüyoruz ve durum aslında çok açık bir şekilde ortada. E, Sayın Yılmaz Selahattin Demirtaş hakkındaki bu son uygulama ile e, Müjgan Boyda e, hakkındaki uygulamayı mukayese etmiş. Çünkü Selahattin Demirtaş hakkında biliyorsunuz terör örgütü propagandası yapma suçuyla ilgili süren bir yargılama vardı ve 4 yıl 8 ay olarak verilen bir ceza vardı. İsnafta o devam ediyordu. Müjgen Boydak hakkında ise silahlı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla süren bir yargılama olmuş ve e, yargılamada tutuksuz olarak hanımefendi işlem görmüş e, ve sonunda da e, 7 yıl 6 ay hapse e, mahkum edilmiş e, onun da incelemesi sürüyor e, İki e, uygulama arasındaki farka e, dikkat çekmek e, istemiş Mehmet Yılmaz e, propaganda var. Dört yıl sekiz ay ceza var. Diğer tarafta ise örgüt üyeliği iddiası var. Ve yedi yıl altı ay verilen bir verilen olarak belirlenen bir mahkumiyet var. Ama biri tutuksuz adli kontrolle, diğeri ise başından beri yargılama içinde tutuklu olarak Yalnız işlem görüyor. Yalnız bir, bir, bir düzeltme Hı -hı. yapalım burada. izleyicilerimizde de Hı -hı. bu yanlış kanaate varmasın. Bu dört yıl sekiz ay ceza verilen... E, dosyada hı hı. tutuklu değiller. Değildi ama sonuç e, olarak. E, e, ama buradaki buradaki e, yani insanı rahatsız eden onun ins insanı rahatsız onun eden olduğu için şimdi ona e, yönelik işlem görmüş oluyor. E, evet. Ondan önce tutuksuz olması diğer dosyadan tutuklu olması gerçeğini ortadan kaldırmıyor aslında. Evet yani Ankara'daki dosyadan tutuklu hı hı. ki oradaki suçların tamamı da hı hı. birincisi propaganda niteliğinde. Hı. İkincisi hı. İkincisi asıl önemlisi Hakaret bir, Hayır Bütün o e, propaganda niteliğindeki Davalar tutuklu olduğu dosyadaki Propaganda niteliğindeki davalar Aslında <gülüyor> anayasanın 83. maddesi çerçevesi içinde <gülüyor> Dokunulmazlık Kapsamında kalan <gülüyor> Dokunulmazlık kapsamında e, Kalması şu açıdan Çok önemli Yani Mecliste halk adına Siyasi faaliyet yürüten <Gülüyor> bir insanın söylediği sözler yani halkın iradesi kürsüye şimdi. E, taşıması için e, yaptığı faaliyetten dolayı hakkında davaların açılması <Gülüyor> e, ve bu davalardan dolayı tutuklanması. Üstelik hemen şöyle bir yanıt gelebilir veya bir soru gelebilir akla <Gülüyor> bu, bunlarla ilgili... Anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasında soruşturma açılmasını, kovuşturma açılmasını, ifadelerin alınmasını sağlayan geçici bir düzenleme yapıldı. Evet yapıldı. Evet. Ama bu anayasanın 83. maddesinin birinci fıkrasındaki dokunulmazlığı yani meclis kürsüsünden ve bir parlamenter faaliyeti olarak yürüttüğü faaliyetler nedeniyle söylediği sözlerden dolayı mahkum olamayacağına ilişkin düzenlemeyi ortadan kaldırmadı kaldı ki anayasa 83 4. maddede bu suçlardan dolayı mahkum edilse bile milletvekili sürdüğü sürece kesinleşmiş mahkumiyetin bile infaz edilemeyeceğine ilişkin düzenleme olmasına rağmen <Gülüyor> onun için yani bu ...dört yıl sekiz ayda tutuklama kararı yok. Yok ama ee, evet. diğer dosyada zaten tutuklu olarak işlem gördüğü için belki de yok. Yani onu da bilemiyoruz. Evet. Bir insan hakkında bir tutuklama kararı ver, verildikten sonra... Evet. ...bütün davalar birbirini etkiliyor. Ama, ama yani bu dört yıl sekiz aylık kararın... Hmm. ...daha istinafa gönderilmesi çok yeni. Ondan evvel... İstinafta bekleyen tabii, tabii. yüzlerce dosya var. Zaten. O yüzlerce dosyanın Hı -hı. önüne bu çekiliyor. Hı -hı. Ve hemen bir hafta içinde yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Taş'la evet. ilgili tutuklamanın e, e, e, ...ihlal edildiğine ilişkin e, tutuklamayla ihlal kararı verilmesinden sonra hemen e, ke, kesinleşmeye ilişkin Burada hüküm... Burada tutmanın dayanağı olan dosyaların yer değiştirmesi sağlanmış oldu. Biraz sonra mahkeme Demirtaş'la ilgili insan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karara uyacak. Çünkü siyasiler ne derse desin insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin Türkiye tarafı ve sözleşme orada... Aynı anayasadaki gibi anayasa mahkemesinin kararları nasıl bağlayıcıysa insan hakları mahkemesinin kararlarının da e, bu mahkemenin yetkisini tanıyan bütün ARPA Konseyi ülkeleri bakımından bağlı olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla aslında içe yönelik olarak ya da dışarıya kafa tutarcasına bir takım siyasi demeçler veriliyor ama aslında bal gibi ne olacak birkaç güne kadar insan hakları mahkemesinin e, verdiği bu ihlalin ancak salıverilerek giderilir denen hükmüyle ilgili mahkeme işlem yapacak ama anlamı yok çünkü kişinin tutulduğu dosyanın yeri değiştirildi kişi şimdi hayatına hükümlü olarak yine evet, kapalı evet. yerde devam edecek. Bizim dikkat çekmek istediğimiz şey oydu ve asıl bugün sizinle zamanımız az kaldı ama konuşmak istediğimiz şey yargıçların bu, bu siyasi bu siyasi müdahalelerle verdiği kararların aslında bu anayasayla düzenlenen 138, 139, 140. maddelerdeki bütün anayasal düzenlemelere evet. aykırı olarak işlediğini gösteriyor bu, bu, bu, evet, bu tablo. Evet. Bugün zaten yine internet gazetelerinde ben okudum e, iki gün önce yine Benhamoğlu e, arkadaşımızın da uyarmasıyla e, İngilizcesine baktığımız bir e, rapor vardı e, Avrupa Konseyi e, Türkiye'deki kimi insanların yaşamı imkansız hale geldi diye internet gazetelerinde de başlık olarak bu haber yer aldı Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Komiseri Dünya Miatoviç e, bir röportaj yapmış bugünkü gazetelerde evet o röportaj yer alıyor ama aslında o röportaj yayımladığı bir raporla ilgili bu raporla ilgili görüşleri sorulur, soruldu biz raporu zaten daha önce şöyle bir göz gezme şansına sahip olmuştuk, incelemiştik terörle mücadele kanunlarının suistimali tehlikesiyle ilgili bir rapor bu çok önemli ve sadece Türkiye'yi de içermiyor çünkü pek çok ülke Avrupa Konseyi üyesi olmakla beraber terörle mücadele kanunlarının kapsamını Geniş yorumlanmasıyla ve keyfi uygulamalarla özellikle ifade özgürlüğünü örgütlenme özgürlüğünü ihlal edici bir uygulama içinde ve Avrupa Konseyi hepsine bu komiser diğer ülkelere yönelik olarak da bu tehlikeye dikkat çeken bir rapor hazırlamış. Ee, diyor ki zaten benden önceki e, komiserler de raporlar yayınladı ve yine demin sözünü ettiğimiz yer e, e, e, Uluslararası Kuruluşların e, komisyonların raporlarına dikkat çekiyor. Türkiye için ne demiş ona bakarsak Türk Ceza Kanunu'ndaki ve terörle mücadele kanunundaki hükümlerin ifade özgürlüğüne yönelik çok büyük ihlallere sebep olacak şekilde uygulandığını kanunların suistimal edildiğini uygulamanın keyfi olduğunu ve böylelikle ifade özgürlüğünün kişilerin elinden alındığını kullanılamaz hale geldiğini bir kere daha dikkate sunmuş ve yine hukuka aykırı tutuklamalar yoluyla İfade özgürlüğünün kullanılamadığına dikkat çekmiş. E, hiçbir maddi olgu olmadan özgürlüğün kısıtlandığına ilişkin saptamalar yaptık demiş ve bunlara sor verilmesi istenmiş. Yine akademisyenler hakkındaki... ...uygulamalara e, dikkat çekilmiş. Örneğin şiddetin sonlanmasına yönelik bir imza kampanyası... E, ...savcılar tarafından e, e, terörle e, ilintili olarak... ...terör propagandası olarak değerlendirilerek işlem görmüş. Hatırlarsanız o olayla ilgili Adalet Bakanlığı'nın yorumu daha farklıydı. 301 kapsamında değerlendirilmişti. Adalet Bakanlığı'nın bu değerlendirmesine rağmen... İstanbul Başsavcılığı terör propagandası olarak nitelemede devam etti ve diğer e, imzacılar hakkında da e, davalar açtı. Şimdi rapora dönersek Türkiye'deki ifade... Bir o ve... rapora dönmeden burada bir şey söyleyeyim, hatırlatalım. Hı hı. Aslında e, Adalet Bakanlığı bu e, bildiri içeriğinin e, terör e, propagandası değil ada şey e, 301. 301. madde yani Türkiye Cumhuriyeti organlarına e, hakaret ve hakaret, aşağılamak şeklinde öyleden. bir e, suç e, şeysi yorumu ama bunu Adalet Bakanı kendisi yapmadı. Yine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı İstanbul Cumhuriyet mı? Savcılığı e, iddianamesini Terör propagandası diye yani 3713 sayılı yasanın 7. maddesinin 2. fıkrasına göre suç işlendi diye dava açtı. Yine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 13. ağ cezada görülen davanın ilk duruşmasında suç vasfının 301. madde olabileceği. Düşünülerek evet. 223'e göre izin alınmak üzere durma kararı verilmesini talep etti. Ve mahkeme 301. madde ihtimali vardır bu suçun tavsifinde evet. ve nitelenmesinde evet. diyerek dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Ama yani aynı savcılık tarafından böyle bir farklı tutarsız uygulamanın evet. olduğunu da ifade edelim. Evet. evet. Komiser zaten Arpa Konseyi'nin 15 Şubat 2017'de yayımladığı mumeranduma dikkat çekiyor. Orada da terör suçlarının gereğinden fazla geniş, ölçüsüz olarak yorumlanmasından ve sistematik bir uygulama olduğundan ve muhaliflere yönelik bir uygulama olduğundan bunun bir yargı tadisi olarak isimlendirilebileceğinden söz etmişti. Röportajı dönersek... E, terörle mücadele yasalarının kötüye kullanımının ifade özgürlüğünü olumsuz etkilediğini söyledikten sonra terörle mücadele tabii ki her hükümetin meşru hakkıdır ancak bu mücadelede insan hakları pahasına ve özellikle de ifade özgürlüğü pahasına bir örtüsüzlüğe e, gidilmemelidir diyor ve e, tekrar Türkiye'ye geleceğini e, ...söylüyor... E, bu, e, ...buradan... E, ...hala... ...devam eden bir yargı tacizi olduğunu da dile getiriyor... ...çünkü örnek olarak da Demirtaş kararına ...Ankara'nın verdiği tepkiyi gösteriyor... ...yani İnsan Hakları Mahkemesi... ...ihlal kararı verdiği halde... ...siz hala bu bizim duymuyorsunuz... Bu bizi ...demek ki olağanüstü hal döneminde... ...sunulan memorandumlar, raporlar... ...dikkate alınmadı... ...uygulamada bir değişiklik yok... ...bu kabul edilemez diyor ve... E, Kavala davasında da e, müdahil olacağını söylüyor. İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam etmekte olan davaya ve burada bir siyasi baskı olduğunu iddia ediyor yani yargı tacizi kavramıyla tekrar karşılaşıyoruz. İşte bu nedenle ki Tabii mesela belki de kavala soruşturması <gülüyor> kavala soruşturması ile ilgili de yani bugüne kadar birçok yargı kararıyla demokratik ve barışçıl silahsız saldırısız bir gösteri olarak kabul edilen ee, işte şey Gezi olayları e, yeni bir suç e, soruşturmasına dönüştürülüp ifadeler alınmaya başlandı. Evet e, ben aslında e, Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz'in e, İngiliz Pen için hazırladığı ifade özgürlüğü raporundaki yargıya müdahalelerle ilgili çok önemli saptamaları değerlendirmeleri <gülüyor> var. Yine kamudan arındırma adı altında e, hakimlerin... E, görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirmeler var. Vendik Komisyonu'nun 2017 Mart'ında e, son dönemde çıkarılan kanun hükmündeki kararnameler ve medya özgürlüğüyle ilgili değerlendirmeler var. Onlardan da söz etmek istiyordum. Ama yine evet, zamanı yine vaktimiz... iyi kullanamadık. Ama o raporda da söylenen e, hükümetin yargıya keyfi ve sıklıkla çok sayıda müdahale ettiği ve yargıya sürekli bir dizayn verme... Ee, ...çalışması içinde olduğu... ...ve çok rakamsal değerlendirmeler var... Ee, ...daha iki gün önce... ...bir kararname daha çıktı... Kar ...sürekli kararname çıkarılıyor... ...sürekli hakimler... E ...iradelerinin evet. dışında belki çoğu... zorunda kalıyorlar ...o zaman şöyle de... ...bu ülkede istedim. hukuk güvenliği için... ...bu ülkede adaleti... ...yaşama geçirebilmek için hakimlere, savcılara ve hakim ve savcıların emrinde faaliyet, yürü faaliyet yürüten kolluğa müdahaleyi bırakın. Müdahale etmeyin çünkü buradan e, bu sürecin böyle sürmesi halinde bu ülkede hukuk güvenliği kalmayacaktır. Hukuk güvenliğinin kalmadığı bir yerde kişi özgürlüğü ve güvenliği e, ve huzur olmayacaktır. E, dileyelim ki önümüzdeki günler ve zamanlar Hukuk güvenliği için umut verici gelişmelere sahne olsun. Evet. Ee, i̇zleyicilerimize bu hafta için hoşça kalın diyoruz. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Üzere. Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncer.